Affetmek, affedici olmak. Murat Müslihan. Allah'a hamd, Resulüne salat ve selam olsun. İnsanoğlu intikam alma duygusuyla yaratılmıştır. Biri kendisine haksızlık yaptığı zaman, aynısını veya daha kötüsünü ona yapmak ister. Affetmek ahlakıysa, bunun tam zıddıdır. Bu nedenle, elde edilmesi zordur. Çünkü affetmek, kişinin kendi hakkını görmemezlikten gelmesidir. Affetmek, Kişinin kendisine haksızlık yapanı Allah'a Subhanehu ve Teala havale edip karşılığını da ondan beklemesidir. Bu ahlakı ancak nefsinin isteklerine sabredebilen elde edebilir. Nefsinin her isteğine boyun eğen kişinin affedici olması mümkün değildir. Affetmek peygamber ahlakıdır. Sen af yolunu tut. iyiliği emret, cahillerden yüz çevir. Araf suresi 199. ayet Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem davete başladığı ilk günden itibaren eziyet ve sıkıntı çekti. Bu, Allah'ın subhanehu ve Teala iman edenler hakkında değişmeyen ve değişmeyecek olan bir sünnetidir. Her iman eden, imanına göre imtihan edilecektir. Bazen peygamberimize sallallahu aleyhi ve sellem deli, şair, Sihirbaz dendi. Bazen yoluna dikenler kondu. Bazen namaz kılarken hayvanların pislikleri üstüne atıldı. Bazen deliler ve çocuklar tarafından taşlandı. Bazen asabı gözünün önünde şehit edildi. Kendisine bunlar yapıldığında Allah Subhanahu ve Teala peygambere melek gönderip onlardan intikam alma imkanını verdi. Fakat peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Onlardan intikam almadı ve şöyle dedi. Bilakis ben Allah'ın bunların sülbünden sadece Allah'a ibadet edip ona hiçbir şeyi ortak koşmayan kimseleri yaratacağını ümit ediyorum. Buhari. Sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye hicret etti. Allah'ın subhanehu ve Teala yardımıyla kendisine eziyet edenlerden daha güçlü hale geldi. Mekke'yi, Taif'i, ve civar bölgeleri fethetti. İnsanlar Peygamberimizin kendisine eziyet edenlerden intikam alacağını zannetti. Fakat düşündükleri gibi olmadı. Peygamberimiz onlardan intikam almadı ve affetti. İşte kardeşim, affetmek budur. İntikam almaya gücün yettiği halde, sana yapılan haksızlığı affetmendir. Güç yetmediğinden dolayı alınamayan intikam, affetmek değildir. Enesten radiyallahu an rivayet edildiğine göre şöyle demiştir: Resulullah'la birlikte yürüyordum. Üzerinde Necran kumaşından dikilmiş, kenarları kalın bir hırka vardı. Bir bedevi yanına geldi ve sert bir şekilde hırkasından çekti. Peygamber'in boynuna baktım. Bedevinin şiddetli çekişinden dolayı hırkanın kenarı orada iz bırakmıştı. Bedevi sonra: Ey Muhammed aleyhisselam, Allah'a ait yanındaki mallardan bana da verilmesini emret dedi. Rasulullah ona döndü, güldü. Sonra da ona bir şeyler verilmesini emretti. Buhari, Müslim. Bugün aynısı bize yapılsa, acaba aynı tavrı gösterebilir miyiz? Yoksa aynısını veya daha kötüsünü ona yapmaya mı çalışırız? Bugün biz yanlış yaptığımızda düzelmemiz için bize nasihat eden kardeşlerimize kızıyoruz. Nefsimizi yenip, hatamızı kabullenemiyoruz. Haksız olduğu halde, kendi nefsini yenemeyen kişinin, kendisine haksızlık yapıldığında, af yolunu seçmesi mümkün değildir. Ayşe'den radiyallahu anha rivayet edildiğine göre, şöyle demiştir. Resulullah, Allah yolunda yaptığı cihat dışında, hiçbir şeye eliyle vurmadı. Kadına da, hizmetçiye de vurmadı. Kendisine haksızlık yapıldığında da, Haksızlık yapandan intikam almadı. Ancak Allah'ın yasakladığı şeylerden biri çiğnendiğinde, Allah için intikam alırdı. Müslim Bu hadisten iki şey öğreniyoruz. 1- Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, kendi hakkına taalluk eden konularda af yolunu tercih ediyor. 2- Allah hakkına taluk eden konulardaysa af yolunu tercih etmiyor. İnsan kendisini yapılan haksızlığı, zulmü affedebilir. Fakat Allah'ın Subhanehu ve Teala yasaklarını çiğileyenleri affetme hakkına sahip değildir. Allah Subhanehu ve Teala bize böyle bir hak vermemiştir. Bugünse tam zıddı yapılıyor. Allah'ın hakları affediliyor, görmemezlikten geliniyor. Örneğin biri şirk veya günah işliyor. Onun bu yaptığına mazeretler bulunup Affedile de biliniyor. Ve sanki hiçbir sıkıntısı yokmuş gibi, dört dörtlük bir Müslümanmış gibi, onunla muamelede bulunulabiliyor. Ama biri bundan daha basit olan, ama kişiye taluk eden bir hata yaptığında, en ağır cezalarla cezalandırılması isteniyor. Örneğin, çocuğunu haksız yere biri vurduğunda veya kızdığında, vaveyla koparıp, herkesi ayağa kaldırıyor, çocuğuna vuran kişiye küsüp surat asabiliyor. Kardeşim, bu sünnete uymayan yanlış bir ölçüdür. Sevgimiz de, öfkemiz de Allah için olmalıdır. Kızacaksak Allah için kızmalı, seveceksek Allah için sevmeliyiz. Ebubekir radıyallahu an bu konuda bizim için güzel bir örnektir. Ebubekir radıyallahu an halim selim bir fıtrata sahipti. Fakat insanların dinden döndüğü riddet gününde en sert, en katı kişiydi. Çünkü insanlar Allah'ın subhanehu ve teâlâ, en çok nefret ettiği şirki işlemeye başladılar. Burada, Ebu Bekir'in radıyallahu an halim selim olması veya onları affetme gibi bir lüksü yoktur. Çünkü bu, Allah'ın hakkına tağluk eden bir meseledir. Ama aynı Ebu Bekir radıyallahu an kızına zina iftirasını atanlardan biri olan mistahı radıyallahu an affetmiştir. Affet ki, Allah da seni affetsin. Her birimizin Allah'a karşı işlediği ve affedilmesini istediği bir takım günahları vardır. Eğer gerçekten kendisiyle Allah'a asi olduğun günahlarının affedilmesini istiyorsan, kardeşlerinin sana karşı olan haksızlıklarını affet. Affet ki Allah da seni affetsin. Biri senin hakkına geçtiğinde Allah'a karşı işlediğin günahlarını düşün. Düşün ki kardeşlerini affedebilesin.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 Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem eşi Ayşe'ye radyallahu anha zina iftirasında bulunulmuştu. Bu iftiraya katılanlardan bir tanesi de Ebubekir'in radıyallahu an kendisine sürekli yardım ettiği Mistah bin Usa'ydı. Allah subhanehu ve teala Ayşe'yi radıyallahu anha temize çıkarınca Ebubekir radıyallahu an bir daha Mistah'a radyallahu an yardım etmeyeceğine dair yemin etti. Bunun üzerine Allah Subhanahu ve Teala bu ayeti indirdi. Ebubekir radıyallahu an bunu duyunca vallahi biz Allah'ın bizi bağışlamasını arzu ederiz dedi. Ardından mistaha önceki gibi yardımda bulundu. Affetmek takva ehlinin özelliklerindendir. Allah'ın Subhanahu ve Teala yanında insanların değeri takva ile artar, günahlarla azalır. Kim ne kadar muttaki ise Allah nezdindeki değeri de o kadardır. Allah'ın katında sizin en şerefliniz, en takvalı olanınızdır. Hucurat Suresi 13. Ayet Kişi, Kur'an'da zikredilen muttakilerin özelliklerini bilir ve onları yaşantısına tatbik ederse, takvası artar. Takvası artınca, Allah katındaki değeri de artar. Muttakilerin özelliklerinden bir tanesi de, insanların kusurlarını affetmektir. Allah Subhanahu ve Teala şöyle buyuruyor: Rabbinizin bağışına ve takva sahipleri için hazırlanmış olup genişliği gökler ve yer kadar olan cennete koşun. Onlar ki bollukta ve darlıkta Allah için karşılıksız bağışta bulunurlar. Kızdıklarında, öfkelerini kontrol ederler. İnsanların kusurlarını affederler. Allah İhsan edenleri sever. Alimran İmran Suresi 133-134. Ayet Başka bir ayette ise, Subhanehu ve Teala şöyle buyuruyor, Affetmeniz takvaya daha yakındır. Bakara Suresi 237. Ayet Affetmek büyük bir mertebedir. Herkes elde edemez. Ancak nefsiyle mücadele eden ve nefsini yenen kişi elde edebilir. Affedebilmek için, Nefsimizin isteklerini kontrol altına almamız gerekir. Çünkü nefis affetmeyi, bağışlamayı sevmez. Rabbim hepimizi nefsini yenen kişilerden eylesin. Davamızın sonu, alemlerin Rabbi olan Allah'a hamd etmektir. Bu yazı Tevhid dergisinin 14. sayısında yayınlanmıştır.